Genç Havan başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler ben sunucunuz Uruk Canan. Yine bir salı günü ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bir genç havan programıyla daha radyolarınızdayız. Bugün bana eşlik edecek olan arkadaşım İslam Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi sevgili Gülçe İran Akbaş. Gülçe hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, aslında bu benim ilk defa bir yayına katılışım. Hı hı. Bunun için de e, aslında Eczacı Odası'nı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her insan e, hayatında böyle bir deneyimi kesinlikle yaşamalı diye düşünüyorum. E, on, yani... Hı hı. Evet haklısın doğru. İlk heyecan olması dolayısıyla biraz daha e, sıkıntılı galiba. Evet. Gülçe <gülüyor> e, biz aslında bugün senin e, üniversite deneyimini konuşacağız. Neticede 5. sınıfa gelmiş bir e, öğrenci olarak 5 yılı geride bıraktın İstanbul gibi bir yerde. Biz tabii en başından alacağız olayı da daha tercih süreçlerinden. Ama ilkin bir şarkı molası verelim. E, mor ve ötesi diyelim bu arada. Benim küçük sevgilim hemen sonrasında buradayız. Benim küçük sevgilim sen bana neler yaptın böldün parça parça onlar bilmez onlar bilmez bakarlar yüzüme sanki yoksun gibi sanki Yalanmışız gibi şarkımızı geride bıraktık şimdi Gülçesen dediğim gibi 5. sınıfa gelmiş bir e, öğrencisin evet e, 2007 girişlisin Nevşehir'de evet. hazırlanıyordun şimdi tercih sonuçlarının açıklanacağı gün geldi çattı ve baktın ki İslam Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yerleşmişsin o an aklından neler geçirdin yani neticede Nevşehir'de dediğim gibi hazırlanıyordun ve evet, evet. hayatının belli bir noktasına kadar Nevşehir'de geçirdin ee, ve bir anda ya İstanbul gibi büyük metropol bir şehirde hayatına devam etmek zorunda kalıyorsun. Daha doğrusu senin tercihinle. <gülüyor> yani bu insanı bir yerde biraz ürkütüyor mu acaba? Başta çok ürkmüştüm. Yani küçük bir şehirdesiniz, bir anda ailenizden kopuyorsunuz. Belki daha önce hiç ayrılmadınız. Her işinizi o yaptı. Anne yaptı, baba yaptı. Birdenbire geliyorsunuz ve o şehirde kala kaldınız. Ki benim açımdan birçok konuda da sıkıntı yarattı bu durum. Çünkü ilk geldim yurt süreci vardı. Üç ay gibi bir süre dışarıda kalmak zorunda kaldım vesaire. Ama hani o süreçlerden daha öncesinde ilk İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini gördüğümde açıkçası ben bir şok yaşadım. Çünkü ben burayı hiç ama hiç düşünmüyordum daha önce. Yani eczacılık aslında benim kafamda olan bir meslek de değildi. Yani zaten benim üniversite sürecimin ilk üç senesi ben eczacıyım fikrimi kafama e, sokmakla geçti. Yani bu fikre bir türlü alışamıyordum. Onunla geçti açıkçası. Çünkü e, bunun da en büyük e, süreci hani aileler küçük bir yerde e, maddi açıdan belli sıkıntılar çeken bir aile... Daha sonra e, bu aileden ben istedim ki babamın mühendis olması dolayısıyla mühendis olmak istedim. Ama hani maddi koşullardan ötürü babam da biliyordu ki o meslek pek e, açıkçası maddi getiri getiren bir meslek değildi. Daha sonra e, bu şeylerden dolayı okul, aile, dershane baskısı Hı. derken ben artık dedim ki o zaman artık biraz mantıklı düşünmenin zamanı geldi. Ve dedim ki eczacılığı yazacağım. Peki aklındaki yani aslında eczacılık dışında aslında bir meslek var mıydı acaba? Hani ben şunu okmak istiyorum da şartlar dolayısıyla eczacılığa yerleştin gibisinden bir muhabbet söz konusu mu acaba? Aslında şöyle bir durum oldu. Yani sayısal seçmek zorundaydım. Çünkü ilk etapta... Ortaokulu bitirdim en iyi lise fen lisesiydi fen lisesine bir geçiş yaşadım ya aslında ben bunu düşünmek için pek bir fırsatım da olmadı 3. sınıftayken ilkokul astronot olmayı istiyordum daha sonra bilgisayar mühendisliğine yöneldim işte lisede elektronik mi acaba derken dedim mimarlık mı yapsam vesaire. Derken en son OSS sürecine girdik. Annem hep benim için e, hayal kuran bir kadın. Hani benim adıma düşünen bir kadın olduğu için hep benim doktor olmamı istiyordu. Ve e, ben de açıkçası onu da kıramadım. Çünkü insan o yaşta aslında pek de bunun kararını veremiyor. Aile nereye yönlendirirse orası oluyor. Yani benim, benim de kafama yattı. Dedim ki neden eczacılık olmasın dedim. Ve buraya geldim. Geldim İstanbul olması dolayısıyla aslında istedim çünkü bir kere gelmiştim ünü, lise gezisiyle gelmiştim üniversiteleri. çok beğenmiştim ama açıkçası şunu söyleyeyim ee, ilk geldim İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü <gülüyor> ilk şokumu yaşadım <gülüyor> o bir kere o büyük kapı hani herkesin kafasında İstanbul Üniversitesi diye canlanan o büyük kapıdan içeri girdim. Çünkü plana bakmıştım ki ezacılık fakültesi hemen sol tarafındadır. Böyle karşınıza aldığınızda. İçeri girdim sola doğru yürüdüm önüme duvar çıktı. <gülüyor> böyle bir şey oldu. Sonra çıktım oradan gittim hani kampüs gibi bir düşünce vardı aklımda bu olmadı. fakülteye girdim bizim İstanbul Üniversitesi'nin A bloğunda tadilat vardı. İşte B ve C diğer bloklarda ders görüyorduk. Amfiye sığmaya çalışıyorduk. Vesaire yani o süreç içerisinde zaten ben ilk bir ay okula da gitmedim açıkçası. <gülüyor> Hep e, bir arkadaşım var davcılar Kampüsü'nde. Onun derslerine giriyordum. <gülüyor> Mühendislik derslerine. E, daha sonra dedim ki artık bir yerden başlamak gerekiyor. Hı -hı. Git dedim e, artık fakültenliğe bir derslerine gir bir insanlarla tanış. İnsanlarla tanışınca artık yavaş yavaş ben de... E, alışmaya başladım buna daha sonra dedim ki hani madem buraya geldin o zaman dedim bir şeyler yap artık işte daha sonra e, üniversitenin kulübü vardı oraya girdim Meczacı Odası Gençlik komisyonuyla tanıştım ve şu anda da hala e, ora için faaliyet yürütüyorum yani Hı -hı. daha doğrusu mesleğin geleceği için e, çalışmaktayım. Ve böylece alıştım yani ama şu anda da öyle bir durumdayım ki işin ilginç yanı okulda kalmak istiyorum ve artık bu mesleği de sonuna kadar götürmek istiyorum. Böyle karmaşık bir süreç oldu benim için. Peki Gülçük, gerçi bunları konuşacağız birazdan da önce bu İslam Üniversitesi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim... Evet, evet. Eczacılık Fakültesi ile ilgili. Şimdi bizim fakülte 3 bloktan oluşuyor bildiğin gibi A, B evet. ve C blokları. Ki bu A blok herhalde en önemli olan bloktu. Ee, sevgili Tarihi. dinleyenler için onu bir aktaralım. Keçicilerde Fuat Paşak Konağı. Evet bu Osmanlı döneminde yanılmıyorsam saray olarak kullanılıyordu. 99 depreminde <gülüyor> evet. çok sonradan hasar gördü ve tadilata alınmıştı. Ta ki geçen sene 2010-2011 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde e, hizmeti açıldı tekrar. Sabırla bekliyorduk o anı. <gülüyor> <gülüyor> şu an eğitim veriliyor ve hakikaten içinde gerek amfileri olsun gerek laboratuvarlar zaten birçok hocanın odası zaten şu an e, o blokta. Bu anlamda hani 2010 ve sonrasında gelen öğrenciler için ciddi bir rahatlık sağlamıştır. Çünkü daha önceden yer sıkıntısı vardı biraz. Kesinlikle. Bu yönüyle aslında bundan sonra gelecek öğrenciler için biraz daha şanslı bir durum oluşmuş. Kesinlikle. Yani hatta o bina ilk faaliyete açıldı. İçeri girdik ve o merdivenlerden yukarı çıkarken böyle de dedim ki o an hani. Tamam dedim. Ben bu fakülteyi sanırım artık seviyorum. <gülüyor> Öyle de bir durum oldu. Ee, peki şeyler nasıl geçti? Dersler nasıl geçti? Neticede e, çok zor derslerdi de arayızacılık fakültesinde. Kesinlikle. Farmakoloji, farmakoknozi dersleri var. Analitik dersleri var. Ve en önemlisi belki de laboratuvarlar. Laboratuvarlar seni yordu mu? Yani 5 yıllık eğitim süresince ne tür zorluklar çektin? Vallahi laboratuvar konusunda aslında... Genelde eczacı fakültesinde şöyle bir şey vardır. Yani öğrenciyi okula bağlayan şey laboratuvarlardır. Hatta laboratuvarın olmadığı günler derslerde zorunlu olmadığı için kimse okula gelmek dahi istemez. Hatta birçok arkadaşlıklar orada kurulur, insanlar orada tanışırlar birbirleriyle. Laboratuvar konusunda bunu söyleyebilirim. Onun dışında hani benim mesela ilk geldiğimdeki bu ezacı kimliği vardı gözümde. İlaç alıp veren kişi Hani hep böyle zannediyordum. Ama ben dersleri aldıkça yani ne kadar önemli ve ne kadar gerekli bir mesleğin içerisinde olduğumuzu fark ettim. E çünkü biz ilacın e, yapımından artık hastanın alacağı duruma kadarki gelişinden sorumlu kişileriz. Onun için de dersler tabii ki de ağır ve yoğun olacak. Hatta e, kimi zaman böyle insan okulu bırakacağım seviyesine bile geldiği durumlar oluyor. Ama genel anlamda... Yani aslında şöyle de bir gerçek var ki derslere çok fazla girilmese bile yani insan ufak tefek çalıştığı sürece <gülüyor> yapabiliyor yani. Öyle böyle sonuç olarak geldik. Hatta öyle bir şey var ki bizim İstanbul Üniversitesi'nde şöyle bir durum var. Resmen mezun etmek için okul ekstra bir gayret gösteriyor. <gülüyor> Çünkü... E, ...finale giriyorsunuz... ...ekstra bütünleme var... ...işte okul tamamen bittikten sonra... ...bir de bunun... E, ...tek ders sınavı vesaire... ...yani bir şekilde mezun oluyorsunuz... ...ama önemli olan bence... E, ...insan... ...kendine bir şeyler katabilmeli... ...sonuçta bizim mesleğimizin... ...farkına varabilmemiz gerekiyor... ...onun için bu önce... ...insanlarda bu bilinci oturtması gerekiyor... ...dersler bir şekilde geçiriyor... ...ama... Ee, i̇nsan ben eczacıyım gerçekten önemli bir mesleğe sahibim. Aslında eczacılık ilaç raftan ilaç alıp e, vermek değildir. Eczacılık e, halkı aynı zamanda ilaç ve e, çeşitli hastalıklar konusunda bilinçlendirmeyi de gerektirir. Onunla ilgili hatta çeşitli uygulamalar da yeni yeni de olsa başladı. Yani onun için e, önemli olan insanlar... Eczacık fakültesine geldiklerinde ben eczacıyım ve ben gerçekten e, halk sağlığı açısından birinci derecedeki danışılması gereken sağlık kuruluşlarından bir tanesinde çalışacağım fikrini kendine edindiğinde o zaman e, alması gerekeni de derslerden alıyor. Evet çok haklısın. Peki sen bundan sonrası için yani aklında az çok bir şeyler belirmiştir artık. Evet. Ne şekilde devam etmek istiyorsun yani... Neler yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? O aslında okula ilk gelindiğinden itibaren değişen bir durum. İlk geliyor öğrenci okula böyle idealist düşünüyor çok bir şeyler yapmak istiyor. Hani eczacılık mesleğinin o bilincine varıyor. Eczane açma durumunun aslında sadece ondan ibaret olmadığının farkına varıyor. Ve diyor ki evet ilaç firmasına gireceğim ve çeşitli araştırmalarda bulunacağım. Daha sonra kişi staj yapmaya başlıyor. Sonra bakıyor ki aslında hani gerçekten çok iyi şeyler yapılıyor olabilir ama bunun için de belli çabalar gerekiyor. Sonra biraz daha vakit geçiyor. Artık diyor ki derslerden bıkıyor. Diyor ki tamam ben artık sadece eczane açacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Sonra artık biraz daha vakit geçiyor. Ee, diyor ki aslında bu dersler güzel ve ben bunu başarıyorum. Acaba okulda mı kalmalıyım? Yani ...bu aslında benim bahsettiğim süreç benim kendi sürecim ama çeşitli şeyler birçok öğrencinin de başına geliyor. Ama daha sonra artık son seneye geliyor benim olduğum gibi ve kafası tekrar karışma sürecine giriyor. <gülüyor> ne yapsam bu soru gerçekten çok önemli bir soru haline geliyor. Ama insan önce şöyle bir şey yapmalı diye düşünüyorum ben. Bu yaşta, genç yaşta en çok enerji bulabileceği ve en çok yapmasını istediği şeye önce odaklanması gerekiyor. Daha sonraki e, süreçler zaten yani her yaşta insan eczanı açabilir. E, ya da e, bir süre sonrasında endüstriye girebilir ya da hastanede çalışabilir. Ama insan en dinç olduğu zaman da ancak e, en çok yapmak istediği şeyi, kariyer, anla, kariyer anlamında en çok kendini geliştirmesi gereken... E, Şeyin farkına varıyor ve diyor ki o an tamam hani ben öyle diyorum daha doğrusu ben okulda kalacağım şu anda bunun için enerji buluyorum kendimi de bunu deneyeceğim artık bir süre onunla devam edeceğim daha sonra diğerlerini de eğer başaramazsam deneyeceğim. Yani şu anda böyle düşünüyorum. Ben. Yani okulda kalmayı düşünüyorsun biraz. Evet. Peki sen şu an. ...staj aşamasındasın... ...bu evet. ilk dönem 5. sınıfın ilk döneminde... E ...eczanelerde staj göreceksin... ...ikinci dönemde de bu staj... ...devam mı edecek yoksa... ...başka bir yerde mi başlayacaksın... ...staj ya da okulda kalmak isteyenlerin... E ...yapacağı farklı bir... ...formalite mi var... ...bu ikinci dönem için aynı şey geçerli mi acaba? Aslında... ...üniversitedeki hocaların inisiyatifine bağlı olarak... ...okulda kalmak isteyen öğrenciler... ...yani ben kendi adımı konuşuyorum... E Üniversitede anabilim dalında hem kendini göstermek için hem de orayı tanımak için ne yapabilirim? Gerçekten benim aslında kafamda bulunan şekilde mi yürüyor bu işleri görmesi için böyle bir şans tanıyor. Sen istekli olduğun sürece zaten stajda sonuçta illa baş yani başlanmıyor. Hani staj sadece bir deneme süreci, görme süreci, bulunduğun ortamı. Hani ben o şekilde konuştum. Ee, hocadan onayı aldım ve ikinci dönemde e, ana bilim dalında orayı görmek açısından stajımı orada yapmayı düşünüyorum. Yani böyle bir fırsat aslında yapılıyor. Ee, i̇lk dönem sınıfın ilk dönemi haftanın 3 günü, ikinci dönemi haftanın 4 günü staj yapıyoruz. Hı hı. Pekala. Peki Gülçe benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi ben geçen seneden bu yana hani... Olcay Meşe olsun, diğer arkadaşlarla olsun bir süre ettiğini falan yaptık. Evet. Ve ben hepsinde hemen hemen hepsinde seni gördüm. Yani neticede Eczacılık Fakültesi öğrencisisin ve dersler ağır. Çünkü tıp dersleri bir yerde. Yani onlara rağmen nasıl bu kadar zaman bulabiliyorsun ya da kendine ne kadar böyle zaman ayırabiliyorsun? Bunu nasıl başarıyorsun? İnsan aslında istediği sürece ne yapıyor olursa olsun... Yani eğer boş durmak istemiyorsa yani kendinde bir enerji buluyorsa o enerjiyi harcayacak yeri kesinlikle ve hele o vakti kesinlikle buluyor. Tamam e, fakültemiz gerçekten ağır ama e, sonuçta fakülte dersleri en fazla saat beşe kadar beşten de sonrası var ve ben oturmayı seven de bir insan değilim aynı zamanda. Onun için e, ve aynı zamanda şöyle de bir durum var. İnsan kendini nerede mutlu hissediyorsa, nerede bir şeyler yapabildiğini, bir işe yarabildiğini hissediyorsa aslında orada bulunmak için her her her harekarda bir vakit ayırıyor kendine. Ben de bu şekilde aslında vakit ayırdım. Ve gerçekten hani seviyorum <gülüyor> enerjik olmayı, bir şeyler yapmayı seven de bir insanım aynı zamanda. Peki okul dışında yaptığın herhangi bir aktivite var mı <gülüyor> ...kursu olsun... ...ne bileyim yani ona benzer... Yapma, ...neler yapıyorsun yap, acaba? Yaptığım aslında bir sürü şey var... ...hatta yapmayı istediğim mi, buna vakit... ...bulamadığım şeyler de var... E, ...keman... ...kursuna Hı -hı. gidiyorum... ...işte... E, ...bir 6-7 ay oldu aslında daha çok yeniyim ama... ...dediğim gibi hani enerjik... ...bir insanım ve bilgiye de... ...açım aynı zamanda yani... ...ve hani müzik... ...benim için apayrı bir yerde... Ve e, kemana başladım. Aslında o da değişik bir süreç oldu benim için. Daha önce başlamıştım, bırakmıştım. Sonra e, o enerjiyi tekrar kendimde buldum ve tekrar devam ettim. E, bunun için kültür merkezi var. Oraya devam ediyorum. Orası da gerçekten tam benlik bir ortam. <gülüyor> Şöyle bir ortam ki... ...oraya gidiyorsunuz... ...orada e, bir... Yönetici vesaire vasfında biri de yok. Ve e, orası size ait bir yer. Kültür merkezinin bir işte sorumlusu vesairesi yok. Tamamen gönüllüsü var. Ve baktım ki bu da tam bana göre bir şey. Ve ben de oranın bir gönüllüsü olarak aslında oradaki atölyelere devam ediyorum. Ve e, bu da beni aslında daha da çok e, şeklendiren bir durum oldu. Ben başladım. Ki mü müzik öyle bir şey. Siz başlarsınız ufak bir... ...emek verirsiniz, o size verir... ...onun size verdiği emekle siz bilinçlenirsiniz... ...bilinçlendikçe daha çok... ...emek harcarsınız... ...derken bu kerte kerte devam edip... ...sonsuza kadar giden bir durum oluyor... ...insanda... ...onun için... ...yalnız benim gözlemlediğim bir şey var... ...özellikle bu müziğe... ...yönelen insanlar için... ...mesela bir meslek dalında diyelim... ...hayatını sürdürüyor, sonra müziği keşfediyor... ...ve o alana kayıyor... Yalnız bir noktadan sonra o mesleği artık ihmal etmeye başlıyor. Yani hayatı şey üzerine, müzik üzerine kurulu olmaya başlıyor. Yani bu herkes için neden bu şekilde devam ediyor? Neden herkes aynı şekilde hayatını, ya hayatını demeyelim de bu müziği bir yana bırakırsak onun geri kalan işte meslek olsun ya da daha önceden yaptığı aktiviteler olsun onları hep ihmal ediyor, hep bir tarafa atıyor ve müzik üzerine yoğunlaşmaya başlıyor. Yani ikisini aynı oranda... Aynı şekilde devam ettirmek mümkün değil mi ki? Aslında bu bütün sanat dalları için geçerli. Çünkü içine bir kere girdiğinizde artık o sizi öyle bir yere sokuyor ki. Çünkü hani sanat insanı bilinçlendiren bir durum ve insanları bilinçlendirmek için de bir araç aslında. Hem amaç hem araç aslında. Ve onun için insan... ...müzeye başladığında dediğim gibi hani bu kerte kerte devam eden bu süreç aslında onu oraya doğru götürüyor... ...ve bu bilginin bir sonu yok, bir sınırı yok. Yani hangi alanda ilgi başlarsa başlasın, müzik de aynı şekilde. Yani hatta müzikte bu daha da yoğunlaşıyor çünkü işe yaradığınızı aslında bazen hissediyorsunuz. Ve tamamen bambaşka bir dünyaya doğru gidiyorsunuz ve bu e, gittiğiniz dünya sizin hoşunuza gidiyor... Edindiğiniz çevre değişiyor. Yaptığınız etkinlikler değişiyor. Ve bambaşka insanlarla tanışmaya başlıyorsunuz derken... ...artık siz o dünyanın bir parçası oluyorsunuz ve orada artık kalıyorsunuz. Yani benim çevremde gözlemlediğim kadarıyla. Ben daha altı ay gibi bir süredir bu enstrümana başladım ama... ...ben bile kendimde bunu görüyorum. Acaba diyorum hani insanın maddi gereklilikleri olmasa, maddi kaygısı olmasa... Ben kesinlikle yani müzik derdim ve sanat derdim yani. Onu, sanatın böyle bir durumu var insanda. O zaman biz de müzik diyelim ve Stink Englishman in New York. My dear, I like my toast on the one side, But you can hear it in my accent when I talk, I'm an English man in the Gülçe okul bitiyor bildiğin gibi. Ve yarın öbür gün eğer yani İstanbul'u bırakıp da memleketine Nevşehir'e dönmek zorunda kalsaydın. Eyvah. Burada vazgeçmek zorunda olduğun herhangi bir hayalin olur muydu? Vallahi o, bu öyle bir soru ki yani bu benim hayatımdan aslında vazgeçmem demek. Hani tamamen her şeyden vazgeçmem demek. Hani bu biraz önce bahsettiğim şeylerden. Mesela yani orası sonuçta Pek imkanın olmadığı da bir şehir. Hani Nevşehir. Normal bir Anadolu'nun kırsal bölgelerinin diğer şehirleri gibi bir şehir. Ve ne kadar turistik bir bölge olsa da. Hani Kapadokya bölgesi olsa da. insanları henüz o işte bilince erişmiş değil. Erişebilmiş değiller yani. Ve ben oraya gitsem bir kere... Keman olmayacak. Neden ama? Orada da pekala keman çalabilirsin Ben ama. çalabilirim. Ama dışarıdan herhangi bir şekilde bu eğitime devam edemem. Ben e, bu yaz iki ay boyunca oradaydım. Hani okul süreci başladığından beri ilk defa bu kadar uzun bir süre orada kaldım. Aynı zamanda stajımı da yaptım. Gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani... E, Herhangi bir şekilde bir kültürel aktivitede bulunalım diyorsunuz. Kimse yok. Konsere gitmek istiyorsunuz yok. Tiyatroya gitmek istiyorsunuz yok. Onun dışında e, herhangi bir kursa devam edeyim diyorsunuz yok. Yani böyle de bir yer aynı zamanda. Peki oradaki insanlar yani herkes üniversite mesela orada üniversite var mı bu arada? Orada üniversite var. Peki orada üniversite okuyan ve Nevşehirli olan bir sürü öğrenci var. Onlar ne şekilde devam ediyorlar acaba? En fazla kültür aktiviteleri en hani sonuçta Kapadokya bölgesi. Yani dışarıya hı hı. çıkıp bir hani örgübe gidip orada ancak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebiliyorlar. Yani tamam çok değişik yerler var, bel değişik insanlar var. Mesela Musa Aireoğlu'nun orada evi var bir mahallede, Edip Akbayır oraya, oradan ev almış. Ya yani bu insanların oradan yaşamalarının aslında bir nedeni de var. Ama şöyle de bir durumu var. Yani ben merkezde kalıyorum. Belki bu sebepten ötürü bu şekilde düşünüyorum ama eğer oraya geri dönmem gerekse çevremdeki insanlardan. Burada alışmış olduğum bu hayattan bir kere denizden. Onun dışında birçok şeyden herhalde mahrum kalacaktım. Peki Nevşehir'in yani Kapadokya'sı var her şeyden önce çok güzel evet, bir yer. kesinlikle. Orası. Sen Kapadokya'da Öyle. balona bindin mi hiç. Hayır. <gülüyor> Denemeyi düşünemezsin. Düşünürüm de şimdi gerçekten orada bir öğrencinin veya ne bileyim normal bir geliri olan bir kişinin... İki haftalık Masrafı Tek bir kişinin masrafı bir balon yani Aa, Hatta o, Kesinlikle Gerçi biz gitmeyi düşünüyorduk bir ara Kapadokya'ya da attılar. Evet ama Sana ben o... seni balona bindiremeyecektim. <gülüyor> kusura bakma. <gülüyor> Planlarını yapıyorduk galiba. Vazgeçmemiz gerekiyor o zaman senin bahsettiğin gibisi. Yok o kadar da değil canım. hani Gezmek için gerçekten çok güzel bir yer. Diyorum ya o kadar kişi oraya gelip eğer oralardan ev alıp oraya yerleşmişse ve yazlarını orada geçiriyorsa gerçekten bir sebep vardır. Ama aslında işin aslı da şu. Hani insan... Çevresi neredeyse, nerede yaşantısını e, kurmayı planladıysa aslında orada devam edip gidiyor. Eğer ben Nevşehir'de bir üniversitede okusaydım ona göre hayatım şekillenecekti. Ona göre fikirlerim oluşacaktı. Ona göre yapmak istediklerimi ona göre planlayacaktım. Ve ben orada mutlu olacaktım. Ama ben artık buraya geldim. <gülüyor> ve e, artık burada yaptığım şeyler var. Planladığım bir hayat var. Ya bundan birden biri. Vazgeçip oraya dönmek benim için bu sebepten çok zor olurdu. Yoksa gezmeye gidilse bir haftada e, yetmeyecek bir yer aslında. Ama İstanbul'un öyle bir yönü var. Yani burada yaşayan en azından bir yıl bile geçirmiş insanlar hani havasını soludu mu suyunu bir içti mi bir daha bırakamıyor yani. Kesinlikle. İster istemez memleketini bir yana bırakıp İstanbul'a yerleşmeye çalışıyor ki İstanbul şartlarında da hakikaten çok zor burada bir yaşam sürmek. Çünkü çeşit var. Evet hakikat. Her türden insanla muhabbet edip, her türden insanla tanışabiliyorsun. Hangi fikirde, hangi bakış açısında olursan ol, yapabileceğin yani yapabileceğin çok fazla şey var. Gidebileceğin çok fazla yer var. Bir kere. Ya en basitinden mesela İstiklal Caddesi, o kadar kozmopolit bir yer ki, hani her kesinlikle. ırktan, her kesimden. Yani her ülkeden insanları orada bulabilmem mümkün ki herhalde Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir cadde Orası ya bu yönüyle bile Aslında hani İstanbul'da belki Kalmak için yani İstiklal Caddesi onlar için bir neden Sayılan insanlar var Aslında bence bunun nedeni de şu Çok farklı Bakış açılarından insanlarla Konuşunca artık Anlayış gelişiyor insanlarda Hani ...faşizm azalıyor... ...yani e, çünkü mesela... E, ...belki Anadolu'da... E, ...transseksüellik... ...ya da ne bileyim homoseksüellik... ...çok e, değişik karşılanabilir ama... ...burada öyle insanlarla da tanışabiliyorsun... ...ve diyorsun ki... ...aslında hani... ...çok böyle kapalı bir bakış açısına sahip olan biri bile olsan... ...diyorsun ki ya... ...gerçekten diyorsun... ...yani... Ben bu insanı çok sevdim yani neden ben bu insana daha önce karşı çıkmışım ki bile diyebiliyorsun. İnsanın o açıdan anlayışı tahammülü e, gelişiyor. Onun için belki de burasını bu kadar çok seviyor. Aslında çok güzel bir konuya değindin şimdi biraz e, konuşalım istiyorsan eşcinsellerle ilgili. Konuşalım. Ya Benim kendi açımdan mesela ben yıllar önce İstiklal Caddesi'nde eylemlerine katılmıştım. Ve çok çok renkli görüntüler vardı Kesinlikle. o zaman. Çok güzel anlar geçirmiştim. Ama ne yazık yani toplumumuzda ki benim çok merak ettiğim bir şey var. Acaba bu eşcinsellik hep var mıydı? Yani hani son dönemlerde Yelçi biraz daha yoğun olmaya başladı. Ama sanki... Bu tarihten beri hep var olan bir şeydi. Kesinlikle. Yani insan erkek kadın olarak ıı, ayrılmış şu an. Yani dünya genelinde hep böyledir. iki tane ıı, cinsiyet vardır. Çünkü. Ama belki de hep üç taneydi ama... Yani dediğim gibi bastırılmış, söylenememiş. Dolayısıyla hep biz öyle bildik, hep erkek kadın olarak bildik. Oysa belki de öyle değildi, üç taneydi ama... Çünkü... Ki yeni yeni aslında artık o da belirmeye başladı ve yani kim bilebilir ki belki bir 100, 200 ya da çok daha fazla bir süre sonra tüm de dengeler değişir, her şey bir anda yani çok farklı bir görünüm kazanır. Bu aslında şöyle bir şey, onların mücadeleyle aslında kazandıkları bir durum. Ben böyle düşünüyorum. Aslında gerçek bu. Çünkü daha önce insan böyle düşündüklerinde zannet düşünüyorlardı ki ya ben toplumdan biri değilim. Benim psikolojik bir sorunum var. Bu psikolojik bir sorun aslında. Hep bunu düşünüyorlardı. Ama artık böyle insanlar birbirlerine biraz daha rahat açıldığı yani özgürlük ortama geliştiği e, sürece artık birbirlerine daha çok anlattılar. Daha çok şey yaptılar. Daha sonra bunlar birleştiler. E, kendi aralarında bir örgütlenme biçimi oluşturdular ve daha sonra bu haklarını dile getirdiler. Kendi aralarında konuştukları bu hakkı ve artık insanlara da bunu anlatmaya karar verdiler. Ve insanlar da onlar anlattığında, onlar kendilerini tanıttıklarında artık e, baktılar ki aslında biraz önce söylediğim gibi baktı, tanıştı onunla ve dedi ki ya bu insanın Eşcinsel olmasının beni, bana ne gibi bir zararı olabilir ki? Yani o kişi eşcinsel olabilir. Ben bu insanı çok sevdim. Yani bu kimlik aslında bu birçok şey için geçerli. Irk için de aynı şey geçerli. Yani baktın o kişiyi tanıdın ve aslında öyle olmadığını gördün. Bu böylece artık... Aslında öyle düşünen insanlar fikirlerini rahat bir şekilde ifade edebilecekler. Onun için de belki senin de dediğin gibi toplumda artık belli bir süre sonra gerçekten cinsiyet belki iki değil de üç olacak. Hı hı. Evet. Peki Türkiye sence yani eşcinsellerin hakikaten de rahat yaşayabilecekleri bir e, zaman diliminde olabilmesi için çok var mı acaba o zamana? Evet. Yani eşcinsellerin Türkiye'de Rahat yaşayabilecekleri, kendilerini çok rahat ifade edebileceklerini, istediklerini yapabildikleri o zaman dilimine sence çok mu uzak yoksa yani bu o kadar da uzak bir süreç değil mi? O gün mutlaka gelecek çünkü o özgürlük ortamı mutlaka kazanılacak yani bu bir gerçek. Peki aslında. bu kimlerin çabasıyla olabilir sence? Ya mesela şeyde İsviçre'de kadınlar seçme seçilme hakkını kendi sokak eylemleriyle Kesinlikle. kazanmışlardı. Yani sokak gösterileriyle ki İsviçre bizim herhalde dünyanın en e, demokratik şehir ülkesi olarak bildiğimiz. İsviçre'de bile kadınlara seçme seçilme hakkı yanılmıyorsam 1976 ya da 74 tam hatırlayamadım. Evet. O sürede verilmişti ki hatta verilmemişti kadınlar almıştı. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey mümkün olabilir mi? Eşcinseller açısından. Hani bunun e, tepeden verilme bir şekilde değil de kendi, kendi eylemleriyle, mücadeleleriyle, mücadeleleriyle e, kazanabilme e, durumu olabilir mi sence? Bu durum olacak ama hani benim fikrime göre çok yakın değil. Çünkü Türkiye o kadar e, değişik kimliklerin bir arada bulunduğu e, bir ülke ki, değişik unsurları bir içinde barındırıyor. Hala da e, feodalizm de var. Aynı zamanda e, çok kapitalleşmiş bölgeler bölgeler de var. Onun dışında çok yoksulu var, çok e, zengini var. Ya bun, bunlar bir aradalar hala. Ve e, önce bunları aşıp insanların kültür seviyesinin, eğitim düzeyinin yükseltilmesi gerekiyor. Ve e, bu da aslında bir yine örgütlenme biçimiyle oluşabilecek bir şey. Ancak herkes kendi gibi insanlar bir araya toplanıp bu insanlar e, ...kendi ortak e, sorunları için mücadele ettikçe... ...zaten bu otomatikman gerçekleşecek. E, eşcinseli, işçisi... ...daha sonra değişik e, kimlikteki, değişik ırktaki insanlar... ...kendi amaçları ve kendi istekleri doğrusunda bir araya geldiklerinde... ...zaten bu otomatikman olacak. Çünkü herkes bir bakacak ki bir tanesi gerçekleşiyor. Artık herkes bunun çabasını vermeye çalışacak. Aslında bizim de yapmak istediğimiz... Şey bu. Hı hı. Sana ilginç bir şey sorayım o zaman. Hani doğum yerin senin elinde olan bir şey olsaydı nerede doğmak isterdin, nerede büyümek isterdin? Avrupa. Yani, tamam ama hangi <gülüyor> ülkesi ve neden? Hangi ülkesi? Zamanını da ben seçebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Seçersin herhalde. Öyle evet. bir şey de mi var acaba mesela? Geçmişte yaşasaydım dediğin bir dönem var mı? Var. Sovyetler zamanında Rusya'da yaşamak <gülüyor> isterdim. <gülüyor> evet. Yani birçok anlamda çünkü gerçekten özgürlükler ülkesi. Tamam, kolay kazanılmamış ama o zaman dilimi içerisinde gerçekten eğitimi, düz insanların bakış açısı, hani duyduğumuz dinlediğimiz kadarıyla. Çünkü hani benim babam zamanında Ukrayna'da da bulunmuş ve orada yaşamış olduğu için... ...ondan dinlediğim kadarıyla, onun dışında okuduğum kadarıyla... ...orada bulunmayı, o zamanlar orada yaşamayı çok isterdim. hala Gülçü, bir şarkı daha dinleyelim mi? Tabii ki de. <gülüyor> zaz sever misin peki? Çok seviyorum. O zaman Zaz diyelim. Sıradaki şarkımız da Zaz'dan gelsin. <gülüyor> Envahissez me saouler Si l'illusion En fait perdre la boule Alors Je suis folle, je suis folle, je suis folle Des couleurs dans les yeux Bien plus encore Des envies plein les cheveux Et jusqu'au fond de mon corps Qui crie Je vis J'aime, j'aime un nouveau J'aime, j'aime un nouveau Et je m'en étonne chaque jour Et je m'en étonne chaque jour J'aime, j'aime un nouveau J'aime, j'aime un nouveau Sans panon, sans Fire Sans panon, sans Fire J'aime, j'aime un nouveau J'aime, j'aime nouveau J'aim verdéfini qui je suis Vous trouverez ça infantile? Ou trouveraip C'arant-il Ou futil la lumière je suis je serai le meilleur dans mes frères je regarde et cultive au pire j'y crois j'y crois j'y crois et c'est en prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix la voix c'est toi c'est C'est toi J'aime, j'aime un nouveau j'aime, j'aime un nouveau et je m'en étale chaque jour et je m'en étale chaque jour J'aime, j'aime un nouveau j'aime, j'aime un nouveau sans dépendance envers toi, fut infantile à l'évidence que j'aiè en son pas on est bien trop sur terre à busser on se cache derrière nos carapasses de dur à cuire. on se construit des murs autour de soi pour moins sentir on se cache derrière nos carapaces dur à cuire On se construit des murs autour de soi Pour moins ressentir Le jeu du monde Et je m'en étonne chaque jour L'enjeu du monde Le jeu, jeu du monde Et je m'en étonne chaque jour L'enjeu son bir soru sorayım o zaman toparlayalım hafiften. Peki. Şimdi dediğim gibi 5. sınıfa gelmişsin artık ve bir aksilik olması bu sene mezun olacaksın. Peki bundan sonra yeni gelen öğrenciler için gerek bizim okulumuz olsun gerekse İstanbul için ne gibi tavsiyelerin olacak neler yapsınlar? Boş vakitlerini ne şekilde değerlendirsinler ya da özellikle katılmalarını istediğin bir alan var mı? Buna dair ne söylemek istersin acaba? Bir kere biraz önceki bahsettiğimiz şekilde bir herkes kendi bulunduğu platformda etrafındaki insanlarla aynı hedef doğrultusunda yapmak istedikleri şey doğrultusunda bir araya gelmeli. Ve bunun için de en büyük bence yer Eczacı Odası Gençlik Komisyonu. Birçok anlamda bize birçok fırsatı veren bir yer gerçekten. O sebeple Gençlik Komisyonu'nun etkinliklerine, Gençlik Komisyonu'nun çalışmalarına katılmalarını kesinlikle önce tavsiye ediyorum. Onun dışında ders açısından söylenecek e, bir şeyler daha doğrusu. Yani artık zaten dersler zorunlu hale geldi. O sebepten bu der, zorunlu derslere zaten katılmaları gerekiyor. Onun dışında... E, bu arada şey de değişmiş galiba, sistem de değişti. Yani daha önceden çan sistemi vardı ve bu sene itibariyle mutlak geçildi ki o öğrencileri bayağı zorlayacak gibi. Kesinlikle çok zorlayacak bir şey. Yani mutlak sistem şöyle bir sistem, belli aralıkları var. Önce lisedeki sistem gibi 90-100 arası AA, 80-90 arası BA gibi ve gerçekten bizim bölümümüz o kadar zor bir bölüm ki insan... ...90-100 arası alması için o derslerden herhalde yutması gerekiyor. Yutması için 24 saat ders çalışması gerekiyor. Ve bu insanı gerçekten sıkacak da bir durum. Tamam hani çalışalım, her gün tekrarımızı yapalım yani lisedeki gibi ama... ...yine de o şekilde olacak bir şey değil. Yani çok gerçekten zorlayacak bir sistem olacak. Çan'da daha önceden... 50 di geçme notu. Zaten e, bazı derslerde kimi dersler var ki 55 alıyorsun. Sana geliyor BA. Öyle derslerde bu başarıyı yakalaması çok zor. Yani ki yani aslında bu belli şeylerin de devamı niteliğinde. Yani sonuçta eczacıların belli gündemi var. Ve yani bu gündemlerden bir tanesi de bu zincir eczaneler. Sonuçta ne kadar e, oraya koymasalar da bu zincir iyi e, getirme hala daha e, gündemde olan bir şey. Ve aslında bu da bunun altyapısı. Şöyle altyapısı... E, daha doğrusu altyapısının bir sonucu. Şöyle ki daha önceleri İstanbul ıı, Üniversitesi'nin kontajanı daha azdı. Şimdi kontejanı arttırıyorlar. Kontejanı arttırıyorlar. Iı, arttırmaların nedenini ileride zincir eczane geldiğinde ortada boş eczacılar olduğunda daha düşük maaşla da, ıı, eczacı çalıştırabilmek. Ve bu ıı, sebepten ötürü bu tarz bir uygulamaya geçiyorlar. Ve hocaların da istediği şey şu. Onlar da buna ihtiyacılar. Şiddetle karşı çıkıyorlar çünkü bu ülkenin bu kadar eczacıya ihtiyacı yok ve bu durumdan ötürü de daha sonra böyle bir uygulamaya geçiyorlar. Diyorlar ki biz o zaman biz eleyeceğiz, o zaman biz mezun etmeyeceğiz ve bu mutlak sistem geldiğinde de bu olacak. Aslında bu da bir çözüm mü bu konu tartışılır kesinlikle bence bir çözüm değil. Bu arada staj konusuna da değinmedik de sen 5 yıl boyunca muhakkak yaz stajlarını yaptın çünkü 2. Evet. Ikinci, ikinci sınıftan sonra yaz stajları başlıyor. Sen daha önceden hep eczane stajlarını mı yaptın yoksa şirketlerde çalıştın ya da yeni gelenler için hani eczanede mi stajlarını yapsınlar yoksa şirketlerde yapsalar onlar için daha avantajlı mı olur? Evet onu da söyleyecektim aslında bu öneriler kısmında. Bir kere her yeri denemesi gerekiyor. Ben her yerde, ya her yer derken gerekli yerlerde benim için kafamda planladığım acaba olur mu dediğim yerlerde staj yaptım. Ee, i̇lk seneki stajım ilaç firmasındaydı ki laboratuvardaydı. Uygulamalı kısmında yaptım stajımı. Ve bu benim için gerçekten çok karar aşamasında çok önemli bir nokta oldu. Gittim gördüm gerçekten zannedildiği gibi olmuyor bazı şeyler gerçekten çok bilgilerimizi deneriz vesaire gibi görünüyor ama aslında bu ilaç firmaların ARGE aşamasında e, bulunan insanlar çok sayılı insanlar. Onun için de çok çok çok bilgili olması gerekiyor. Onun için her eczacı almıyorlar onun için zannedildiği gibi değil ama tabii gidip görünmesi de gerekiyor. Onun dışında daha sonra ...üçüncü sınıfta e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Hastane Eczanesi'nde yaptım stajımı. Orada da hani daha görme fırsatım oldu. Normal eczaneden aslında pek fark yok. Sadece ilaç değişikliği var. Ama ben zannediyordum ki hastane eczacılığı daha çok klinik eczacılığının uygulanabileceği bir yer. E, sonra bu konuda da bir ufak çapta bir haya <gülüyor> kırıklığı oldu. <gülüyor> daha sonra bu yaz eczanede yaptım. Dedim ki artık eczaneye bir bakmak lazım. Gittim. Yani şu son <gülüyor> uygulamalarda öyle bir duruma geldi ki. Bu e eczanelerde sonuçta bizim anlatmamız gereken şeyler var. Hani sadece eczacıyı da suçlamamak lazım bu konuda. Raftan ilaç veriyor gibi görünmemesi gerekiyor. Geliyor hasta. E hipertansiyon hastası bir ilaç alması gerekiyor. Ona e açık... ...sıklaman gerekiyor aslında... ...ilaçlarının nelerle etkileştiği... ...ne yapması gerektiği... ...nasıl davranması gerektiği... ...ama bununla ilgili de... E, ...bilgi... E, ...aslında istemiyor... ...neden istemiyor? Hastaneye gidiyor... ...orada zaten sıra bekliyor... ...o kadar uğraşıyor... ...daha sonra yoruluyor artık diyor ki... ...ben ilacımı alayım gideyim diyor... ...daha sonra tam geliyor... İşte ondan geçmiş zamanlarda muayene olduğu ücretler çıkıyor diyor ki işte ücreti tam öderken aa diyor bu diyor nereden çıktı ezacı tam onu anlatıyor derken yine yoruluyor tam başlayacak ilaçları anlatmaya o sırada tekrar hasta diyor ki lütfen gideyim daha sonra bir gün ben geleyim sen bana otur anlat. Halbuki belki o anda yanlış bir şey yapacak yanlış bir şekilde başlayacak ilk defa alıyor ilacını çeşitli ilaçlarla birlikte içmemesi gerektiğini bilmiyor ve senin bunu anlatman lazım onun için baktım orası da olmuyor. Dedim ki bari artık en son <gülüyor> okulu bir deneyim ee, eğer orası artık uygun olursa orada devam edeceğim. Peki, Onun için her şeyi görmeleri gerekiyor. En büyük tavsiyem de bu olacak. Her yerde mümkün olduğu kadar her yerde staj yapsınlar. Bu konuda eczacı odasına gelip oradan bile yardım isteyebilirler. Kesinlikle destek oluyorlar. Peki son olarak yurt dışını sorayım sana. Yani yurt dışı olayı eczacılı fakültelerindeki öğrenciler için nasıl bir yerde? Yani öğrencilerin gidip görmeleri gerekiyor mu ya da oradaki eczane sistemi neticede bizim okuldan arkadaşların bir sürü giden öğrenci oldu yurt dışına. Evet. Ya onlara ne gibi getirileri oldu ne gibi tecrübeler edindiler As gitmeleri gerekir mi sence öğrenci? Aslında mesleki anlamda e, İngilizce yani yapmak istediğiniz şeye bağlı olarak ihtiyaç da e, değişiyor. Onun için e, İngilizce ya da ne bileyim diğer diller ya da yurt dışını görme bence her öğrencinin yapması gereken bir şey. Eczacı fakültesini okusun ya da başka fakültelerde okusun. Kesinlikle her insanın öğrencilik hayatında yaşaması gereken bir deneyim. Çünkü artık belli bir zamandan sonra insan işe başlıyor. İş stresi, iş hayatı derken artık... Buna vakit kalmıyor. Onun için insan öğrenciyken yapmak istediği her şeyi yapmalı. Sosyal aktiviteler vesaire zaten öyle bir şey oluyor ki bu şekilde insan çevre ediniyor ve ilerideki iş hayatı içinde ona değişik şekilde karşısına çıkıyor. Yani sadece bununla olmayı insanın kariyeri aynı zamanda sosyalleştiği ölçüde de artan bir durum. Yurtdışı bunu da sağlıyor. Onun için her öğrencinin yapması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yurt dışına kesinlikle bu deneyimi yaşamalılar. Ellerinden geldiği ölçüde. Ki artık bunun içinde birçok imkan var. Üniversitelerde Erasmus için başvurulabiliyor. İşte belli miktarda hibe ödeniyor bunun için. Onun dışında work and travel var. Yani... Bütün bu fırsatları insan değerlendirmesi gerekiyor. Tamam hani herkes için maddi açıdan bu mümkün olmayabilir. Ama insan istediği zamanlarda ki ben bu sene öyle yapacağım. <gülüyor> bir yerlerde çalışıp parasını biriktirip yine de yapması gereken bir deneyim. Ee, bu arada Erasmus dedin de Erasmus için okullarda en azından bizim okulda aranan kriter nedir? Çünkü bildiğim kadarıyla hem not önemli hem de dil önemli. O konuda herhangi bir bilgin var mı acaba? Evet. Not şöyle önemli. Herkes dil sınavına girebiliyor bu Erasmus için. Ama hani hocalarla konuşurken... ...isteniyor ki üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden kişi olsun. Çünkü ben bunu daha önce istemiştim. Ama hani o sırada da not ortamım bunun için pek yeterli değildi. Ve... Aynı zamanda o sene bir hibe verilmedi ama şu anda tabii ki veriliyor üçüncü sınıfta var bir de beşinci sınıfta var üçüncü sınıftaki Fransa'ya var beşinci sınıfta Danimarka'ya var bu şekilde bu başvurularda bulunabiliyor yani Not ortalamaları çok yüksek olmasa bile kesinlikle dil sınavına girsinler. Çünkü zaten bizim fakültede Erasmus'a başvuran çok fazla da kişi olmuyor. Onun içinde gidiyor. Hatta öyle bir şey ki geçiyor, geçen kişi gitmiyor. Onun yerine birden girilebiliyor. En azından bir şanslarını denesinler derim ben. Evet Gülçe böylelikle programımızın sonuna geldik. Evet maalesef. Ee, öncelikle programa... Geldiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada bilgilerini, beş yıllık tecrübeni aktardın bizlere. Rica ederim. Bu benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Gerçekten çok mutlu oldum Hı -hı. bu sohbet için. Biz de umarız ilerleyen dönemlerde sen hayatta istediğin her şeyi gerçekleştirirsin. <gülüyor> Yapabildiklerini, yapamadıklarını kafanda olup da şu an zaman bulamadığını yapmak için... Bu Umarım. tür projelerini gerçekleştirirsin. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenler böylece programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı Lassa ve Sela ile kapatıyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.